Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Şerif Kaynar'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay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 Dünyaya gelişimde herkes gibi değil. Annem rahmetli, koyun salmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, severtim, güldüm, oynadım. 7 yaşımda iki çiçekten iki gözlerimi kaybettim. Ondan sonra 9-10 on yaşımda bu sese başladım. İşte devam edip gidiyoruz. Yani bunu söylememdeki maksat milletime, evladıma bir hatıra olarak kendi ağzından duysunlar, dinlesinler diye bunu söylüyorum. De dolandım ey yar boş ay yoruldum benim yarim kara topraktır kara topraktır nice güzellere bağlandım kaldım bağlandım kaldım Ne güzellere ne yar, bağlandım kaldım, bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım Her türlü isteğimi yar, topraktan aldım Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Verdi süt verdi Koyun verdi kuzu kuzu, verdi süt verdi Verdi süt verdi Yemek verdi, akmeyi verdi, et verdi Kazma ile dövme dövmeyi engell kıtver diye Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır Adem'den bu demeyi neslim getirdi, neslim getirdi Ademden bu demeni yar neslim getirdi, neslim getirdi Bana türlü türlü meyve getirdi Her gün beni tepe tepesinde götürdü Benim sadır yarım kara topraktır, kara topraktır karnın yardım gazma gaznay inam belinen in, ey yar belinen karnın yardım gazma gaznay inam belinen in, ey yar belinen Yüzü yırttım tırnağı günam elinen Yine beni karşı karşıladı gülünen Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır İşkence yaptıkça bana gülerdi, bana gülerdi Yaptık canı yar bana gülerdi, bana gülerdi Bunda yalan yoktur, herkes de gördü Bir çekirdek verdim, erdim dört bastan verdi Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır Havaya bakarsayım hava alırım Hava alırım Havaya bakarsam miyar hava alırım Hava alırım Toprağa bakarsayım dua alırım Topraktan ayrılsam yar, nerede kalırım Benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır Dileğin varsa iyi iste Allah'tan, iste Allah'tan ileyin varsın yar işte Allah Allah'dan almak için uzay gitme topraktan şımarıklık toprağın yermez ilmi şahtan benim sadr yarim kara topraktır kara topraktır Hakikat ararsa yine açık bir nokta Açık bir nokta Hakikat ararsa ney yar Açık bir nokta yine açık bir nokta Allah kula yakın, kulda Allah'da. Hakkın gizli hazi hazinesi toprakta ben insadır riyarem, karı topraktır, varat topraktır. Bütün kusurların toprağa gizliyor, toprağa gizliyor. Bütün kusurların... Yar, toprak giziyor toprak gizliyor Merhem çalıp yarayılarım düzlüyor Kolun açmış yolla yollarımı Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır her kim ki olursa iyi, bu sırra Bu sırra mazhar Her kim ki olursa iyi, bu sırra Bu sırra Dünyaya bırakır, ölmez bir eser Bu gelir ve selen yar barına basar benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Programa bir Aşık Veysel türküsüyle başladık. Analarımızın ortak özelliğidir. Sadece yaratmazlar. Yemez yedirirler, giymez giydirirler. Yani besleyip büyütürler. Her zaman cömert ve vericidirler. Belki de bu nedenle gücü erki temsil ettiği için Tanrı'ya babalığı yakıştırırken ona hep toprak ana dedik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 Kuzey Şili, Peru, Bolivya ve Ekvatordaki İspanyollar öncesi kültürlerde yani ki İnka'da buna dahil toprak işlemede, ekip biçmede yardım istenen ama yani toprak ana figürü çok yaygındır. Toprak ana, Terra Madre, Pachamama veya başka, başka isimlerle anılan bu figür dünyanın birçok toplumlarında farklı isimlerle karşımıza çıkıyor. Örneğin Anadolu mitolojisinde de analığı, üremeyi, dişiliği, hayatın sürmesini ve dolayısıyla bereketi simgeleyen bir simge var. Bir Anata tanrıça simgesi var ki bu kibeledir. Az önce toprak ana için yakılmış en güzel türkülerden birisini Aşık Veysel'den dinledik. Yani bu türküde çok güzel betimlemiş toprağı, toprak anayı Veysel. Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi. Başın yardım tırmık ile bel ile yine beni karşıladı gül ile diyordu. Toprak kokan bu türküsünde Anadolu bilgesi, büyük halk ozanı, aşık Veysel. Üreten, besleyen, canlılara hayat veren toprak anamız artık yorgun ne yazık ki. Artık bizi gül ile karşılayacak derman da pek kalmadı. Biz insanlar onu epey yorduk. Yani doğadaki her varlığı bizlere, insana sunulan birer nimet, birer kaynak olarak gördük ve onu hovardaca tükettik. Ve bunun sonuçlarında bugün en ağır biçimde yaşıyoruz ve ne yazık ki yaşamaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Yani bu konuda elbette ki yani çok uluslu şirketlerin... E, ...yaptıklarını göz ardı etmek mümkün değil. Ama bizler de tüketim alışkanlıklarımızla doğanın ekolojik döngüsünü bozduk. Yani bugün bir iklim krizi ile karşı karşıyayız. E, su kaynaklarımız kirlendi ve tükeniyor. E, işte susuzluk, verimli toprakların giderek küçülmesini, e, yok olmasını getiriyor. Yakın gelecekte dünya üzerinde milyonlarca insan daha susuzluk, açlık ve iklim yıkımı nedeniyle yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalacak. Bunun ipuçlarını bugünden yaşıyoruz ve görüyoruz. İklim kriziyle birlikte yaşanan ve giderek daha da ağırlaşan gıda krizine karşı çabalarda yok değil elbette. İstanbul'da başlayan kısaca küçük aile çiftçiliği olarak tanımlayabileceğimiz yani kentin yoksul ailelerine işte bahçende azıcık toprağın varsa kendi gıdanı üretebilirsin diyen bu çabalardan bir tanesine ailemle birlikte katıldım. Arkadaşlarımızın geçen sene Nisan ayında Anadolu'dan getirdikleri atalık tohumları ve fideleri bahçemize ektik ve ilk ürünlerimizi de aldık. Yani çıkan ürünün miktarından çok daha öte üretim için çabalamanın, toprak anaya hizmet etmenin ve onun cömertliğine bir kez daha şahit olmanın keyfi anlatılamaz. Yani bildiğim kadarıyla bu geçen dönemde İstanbul'un 16 bölgesinde 30'a yakın benzer bahçe kurulduğunu biliyorum. Keza yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl Ekim ayında kurulan İstanbul Kent Konseyi Tarım ve Gıda Çalışma Grubu'nun da alternatif çözümler üzerine çalıştığını biliyordum ve o gruba da katıldım. Bundan sonraki Babil'den sonra programlarında bu işe gönül veren, emek harcayan insanları da programıma tek tek davet etmeyi düşünüyorum. Mabil'den sonra programını baştan beri sadece bir müzik programı olarak yapmıyorum. Yani elbette rüzgarın önünde, bugün de dünyayı gezip dolaşan geçmiş yıllardan, dönemlerden sesleri programa taşımaya çalışıyorum ama Aynı zamanda yaşadığım gezegene dair de sorumluluklarımın olduğunu düşünüyorum ve birçok açık radyo programcısı arkadaşım gibi zaman zaman sürdürülebilir bir yaşam için ne yapabilirimi buradan sesli olarak düşünmeye çalışıyorum. Yani çözümleri de sizlerle birlikte bulabileceğimize inanıyorum. Şimdi Toprak Ana için yazdıkları bir şarkıda Yopi J ve Lotta Corradini'yi dinleyeceğiz. Sizler onları Yopi ve Lotta ikilisi adıyla anımsayacaksınızdır. Programımda sık sık bu ikiliye yer vermeye çalışıyorum. Şarkılarında Toprak Ana'ya sesleniyorlar. Şarkının sözleri de kısaca şöyle. Seni ormanda hissediyorum topraktaki köklerini Doğduğumuz günden beri senin çocuklarınız, seni okyanusta görüyorum, dalgaların kıyıya yuvarlanıyor ve derinlerde biliyorum ki biz çok daha fazlayız. Paşama Mita, Yoppi ve Lotta'dan dinliyoruz. feel you in the forest Your roots down in the earth Your children we are From the moment of birth I feel you in the forest Your roots down in the earth Your children we are from the moment of birth. Oh pachamama, pachamamita, Durga ma, mamassita, Jay Jagadamba. Oh pachamama, pachamamita. Yurge ma, ma, ma, ma, jai, jagadam, behimma, jai, jagadam, behimma. Know deep inside that we are so much more. I see you near the ocean, your waves roll to the shore, and I know deep inside that we are so much more. Oh, Pachamama fa chiama mita Mama, ma mamacita, oh, Pachamama, ma o fa chiama fa chiama mita sure. And I know deep inside that we are so much more. O oh, Pachamama, Pachamamita, Durge Pajsham ma ma Pajsham ma Mita Durge ma ma Mahuma Sita Jai Jagadam ma Jai Jagadam ma Jai Jagadam ma Jai Jagadam ma Jai jagadam Yopi ve Lotta'dan dinledik şarkılarında Toprak Anaya seslendiler. Az önce İstanbul'da geçmişte var olan ve pandemi sonrası yenilerinin de kurulduğundan bahsettiğim tarım gıda ağlarının dünya üzerinde birçok örneği var. Bunlardan en önemlisi Slow Food Hareketi'nin kurduğu Toprakana Ana Terra Madre adıdır. 2004 yılında kurulan ve tarımdaki endüstriyel uygulamalara teslim olmayı reddeden, yemek kültürünün standartlaşmasına karşı sürdürülebilir tarımı, balıkçılık ve gida üretimini küresel çapta,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 yani Toprak Ana gününe dair pek bir şeye rastlayamadım ne yazık ki. Belki de benim gözümden kaçmıştır. Bugün programda gecikmeli de olsa Toprak Ana gününü sizlerle birlikte kutlamak istedim. İşte Toprak Ana için yazılmış şarkılardan, türkülerden küçük bir gül hazırlamaya çalıştım. Şimdi bu şarkılardan bir tanesini Flirt grubundan dinleyeceğiz. Toprak Ana I Flört grubundan dinledik Toprak Ana. Toprak Ana kavramını bana ilk belleten Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana romanı olmuştu. Yani bu kitap 2. Dünya Savaşı yıllarında 3 oğlunu, kocasını ve gelinini savaşta kaybeden Tolunay'ın toprakla söyleşisinin hikayesiydi. Kitabı okuduğum günlerde ortaokula gidiyordum ve işte yaşadığım, hatta bugün de yaşadığım Altınşehir köyü tıpkı Tolunay'ın romanda betimlediği gibi bereketli bir toprak parçasıydı. Küçük Çekmece Gölü'nü çevreleyen bereketli meralarıyla, gölün işte doğu yakasını kaplayan uçsuz bucaksız buğday tarlalarıyla yani her bahar gümrah haçan çiçeklerle bezeli tepeleriyle yani taşlarının arasından akan su kaynaklarıyla uçanıyla kaçanıyla yani bin bir çeşit börtü böceğiyle adeta hayatın topraktan fışkırdığı bir yerdi. Ben de o günlerde coşkuyla tıpkı Tolunay gibi toprak anaya sahip çıktığımız takdirde onun da bize sahip çıkabileceğini besleyebileceğini düşünüyordum. Ama olmadı. Yani bugün hala aynı köyde yaşıyorum. İşte toprak aramıza sahip çıkamadık. Aradan geçen 45-50 yıl içerisinde bütün bu güzellikler yerini çorak, verimsiz ve canlı hayatın neredeyse bittiği bir toprak parçasına bıraktı. Yani devasa inşaatlar ve altı şeritli otoban bu güzelim doğa parçasını resmen bitirdi. Şimdi bu topraklara son darbeyi de Kanal İstanbul vuracak ne yazık ki. Şimdi size Latin Amerika'dan bir toprak ana şarkısı dinletmek istiyorum. Canlı bir kayıt bu. paçi Herrera kuş sesleri arasında toprak ana için çalıyor ve ona sesleniyor.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 Pachamama, me basta con tu calor Pachamama Ay Pachamama, ay Pachamama Ay Pachamama, ay Pachamama Ay Pachamama, ay Pachamama Pachi Herera'dan dinledik Pachamama Nasıl ki her zaman ve özellikle her yıl 10 Aralık günlerinde insan haklarından söz ediyoruz. Yani toprak ananın, doğanın da hakları var. Nisan 2010'da Bolivya'da toplanan Dünya Halkları İklim Değişikliği ve Toprak Ana Hakları Konferansı'nda kaleme alınan Toprak Ana Hakları Evrensel Bildirgesi bu gerçeğin küresel bağlamda farkına varıldığının kanıtıydı. Bolivya hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler'e sunulan bildirge bugüne dek 120 ülkeden 125 bin kişi tarafından imzalandı.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 ''İklim değişikliğine ve toprak ana üzerinde tehditlere neden olan yapıların ve sistemlerin dönüşümü için belirleyici kolektif eylemlerde bulunmalın aciliyetinin bilincindeyiz.'' diyordu ve devam ediyordu. Yani şunu çok iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer üzerinde yaşayabileceğimiz bir gezegen istiyorsak gecikmeden doğanın, toprak ananın bu haklarını ona teslim etmeliyiz ve kendimizden başlayarak önce tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Yani daha az giysimiz olabilir. Hayvansal gıdaları tüketmezsek ölmeyiz. Yani arabayla dünyaya gelmedik. Hemen yakabiliriz onu. Fosil yakıtlar yerine enerjiyi, doğa dostu yöntemlerle sağlayabiliriz. Plastiği hayatımızdan çıkarabiliriz. Daha sade ve yavaş yaşayabiliriz. Yani mikro ölçekte üretici ve türeticileri bir araya getirecek e, taban ekonomisi modelleri üzerine kafa yorup e, yani bunları gerçekleştirebiliriz. Ayağımızı toprağa basıp yani gözlerimizi cep telefonlarımızdan kaldırıp e, birbirimizin yüzüne bakabiliriz. Rüzgara ve güneşe yeniden dönebiliriz yüzümüzü. Ama en önemlisi bir araya gelerek yani küresel ve yerel çapta karar vericilere gittikleri yolun sonunun pek de hayırlı olmadığını yani sadece dahil oldukları insan türünün değil aynı zamanda on binlerce yıldan bugüne gezegeni paylaştığımız diğer türlerin canlıların da geleceğini düşünmeleri gerektiğini hatırlatmalıyız belki de. Sırada yine Latin Amerika'dan bir toprak ana şarkısı dinletmek istiyorum. Romino Gonzales ve arkadaşlarından dinliyoruz. Pacha mama. Oh, oh, oh, pacha mama, pacha mama tienes que cuidar, pacha tienes que salvar, pacha tienes que cuidar. Pachamama tienes que salvar Oh, la perderás, perderás Oh, la perderás, perderás Esta tierra que es de bendición Este agua de alimentación. Pachamama, Pachamama, oh, pacha Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes, pacha tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, no quiero que existan los países ni las fronteras. Bilden sonraya Los Tekis grubundan dinleyeceğimiz bir toprak ana şarkısıyla devam ediyoruz. Paçamama. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün 10 Aralık Toprak Ana günü için seçtiğim türküleri, şarkıları dinledik. Film döndürünce Toprak Ana'dan bahsetmeye çalıştım. En başından beri yaklaşık 4 yıldır Babil'den sonra da ağırlıklı olarak Anadolu'dan ve dünyanın hemen her köşesinden halk şarkıları veya işte onlardan beslenen çağdaş müzik yorumlarına yer vermeye çalıştım. Bu arada şairleri ve şiirleri de zaman zaman programa alıyorum. Geçen hafta Adnan Genç abimize uzunca bir gazete röportajı verdim. Medya günlüğünde yayınlanan röportajda yine dilim döndüğünce çocukluğumdan açık radyoya uzanan radyoyla ve müzikle olan ilişkimden, yolculuğumdan söz etmeye çalıştım. Eğer dilerseniz bu röportajı Facebook'ta Babil'den sonra sayfamdan okuyabilirsiniz. Yazıyı okuyan bir gazeteci arkadaşım aradı geçen gün. Aslında müzik yazarı değil bir haber yazarıymış. Yaklaşık 35 senedir bu işi yapıyormuş ama önümüzdeki hafta sonu ilk kez bir müzik yazısı yazacakmış. İşte röportajda yer alan bir cümlemden yola çıkarak beni aradı. O cümlede işte müzik tercihimin halk şarkıları ağırlıklı olduğunu belirttikten sonra bazen Queen veya işte Carlos Santana'da çalmak istiyorum ama sonra hemen vazgeçiyorum demiştim. Gazeteci arkadaşım da 35 yıldan sonra ilk müzik yazısında hayatında özel bir yeri olan Genesis grubunu Genesis ve Ben başlıklı bir yazısında anlatacakmış. işte rock müziği tarihinin en sıkı gruplarından birisi olan ve albümleri bugüne kadar 150 milyondan fazla satan ve adını kutsal kitaplarda yer alan Genesis yani yaratılış metninden alan bu grubu haftaya pazartesi onunla yazdığı yazı üzerinden konuşup seçtiği şarkılara yer vermeyi düşünüyoruz. Yani onun ilk müzik yazısı ve benim de ilk rock müziği programım olacak. Heyecanla. Önümüzdeki programı bekliyorum açıkçası. Yazı hafta sonu yayınlanacak ve programda ondan sonra yani haftaya pazartesi yayınlanacak. Yani yazıyı daha önce okuyabileceksiniz. Gazeteci arkadaşımın yazısını ve Babil'den sonranın tüm eski ve güncel program kayıtlarını Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından takip edebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece sayfaya katılma talebinizi iletmek. Programın başında dinlediğimiz Yopi ve Lotta ikilisinden dinleyeceğimiz bir Toprak Ana, ama şarkısıyla Babil'den sonrayı Kapatmak istiyorum. Bu kayıtta canlı bir kayıt. 2017'de yapılan bir Toprak Ana Paçamama Festivali'nde kaydedilmiş bu şarkı. Iklim grevcisi çocuklar ve bilim insanları dünyanın yaşanabilir bir yer olmaktan çıkmasına 8-10 yıl kaldığını söylüyorlar. Yani sürdürülebilir bir yaşam için bütün canlıların üzerinde özgürce yaşayabileceği yeşil mavi bir yeryüzü için hepimiz hala bir şeyler yapabiliriz. Yani toprak anaya çok borcumuz birikti. Belki de hemen şimdi attığımız her adımda bunu düşünerek, yaşamımızı yeniden düzenleyerek işe başlayabiliriz. 10 Aralık Toprak Ana gününüz kutlu olsun. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Esen kalın.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 Wanna be free, be me, like the being that I see. Not to rise and not to fall, being one and loving all. There's no high, there's no low. There is no place I should go. Just inside a little stall, telling me be as you are. Just. Pachamama, Pachamama. do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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Şerif Kaynar'a teşekkür ederiz.